74. Bölüm Hz. Ömer'le birlikte hicret eden, fakat Ebu Cehille kardeşinin oyununa gelip Mekke'ye giden Ayyaş bin Rebiya ve daha Mekke'den çıkmadan yasaklanan Seleme bin Hişam hapsedilmişlerdi. Ayrıca hicret imkanı bulamayan bir kısım mümin Mekke'de baskı altındaydı. Bir sabah namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatta rüküya eğildi. Doğrulduğu zaman secdeye gitmedi. Ellerini kaldırdılar. Allah'ım Seleme bin Hişam'ı Ayaş bin Ribya'yı ve baskı altında tutulan müminleri sen kurtar. Allah'ım Sen de Mudar kabilesine baskını artır. Yusuf peygamber devrinde verdiğin kıtlık gibi kıtlık ver onlara diye dua ettiler. Sonra Allahu Ekber diyerek secdeye vardı ve namazını tamamladı. Bu dualar sabah namazında ve yata namazında olmak üzere bir müddet devam edecekti. Abdullah bin Übey, Resulullah Aleyhisselam'ı fena şekilde karşılamasından hiç de pişman değildi. Kendisini ziyarete gelmiş bir insanı bu şekilde karşılamanın en azından terbiyesizlik, görgüsüzlük olduğunu bilmez değildi. Arap geleneğine uyarak misafirine ikram etmesi gerekirken yapmış olduğu bu kaba davranışı hiç kimse mazur göremezdi. Bir gün Medineli müminlerden birkaçı kendisini ziyaret etti. İman etmesi teklifinde bulundular. Ancak i̇bn Selül, bu teklifi yapanları tersledi. ''İçinizdeki bir takım beyinsizler gibi biz de mi iman edeceğiz?'' dedi. İman etmenin, beyinsizlik olmadığı, asıl aklını kullananın Allah'ı bir bilmesi ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmesi lazım geldiği ona anlatıldı. Yaptığı ve devam ettirme niyetinde olduğu bu hareketin bozgunculuk olduğu söylendi. Fakat İbn-i Selül bunu kabul etmedi. ''Bizim maksadımız, Yesrib'de sizin tarafınızdan bozulan düzeni yeniden kurmak, ıslah için çalışmaktır. Aklınız varsa büyük sözü dinlersiniz.'' cevabıyla mukabele etti. İbn-i Selül gibi birinin yola gelmeyeceği kanaatiyle oradan ayrıldılar. Havası günden güne güzelleşen Medine'nin bir de su derdi vardı. Rume adı verilen kuyudan başka tatlı suyu olan kuyu yok gibiydi. Ama ona da bir Yahudi sahipti. Müslümanlar oradan rahatlıkla su alamıyorlardı. Yahudi su içme arzusuyla gelenlere parasıyla su satıyor, kimse bir yudum suyu bedava içemiyordu. Resulullah aleyhisselam bir gün o kuyunun suyundan içmiş, hoşlanmışlardı. ''Bu kuyuyu satın alıp da kendi kovasıyla birlikte Müslümanların kovasını doldurtacak ve bunun karşılığında cennette daha hayırlı bir kuyuya sahip olacak kim var?'' dedi. Bu mübarek söz tesirini gösterdi. Birkaç saat sonra Hazreti Osman kuyunun sahibi Yahudi'nin yanındaydı. Kuyuyu kendisine satmasını teklif etti, Yahudi bu teklifi kabul etmedi. ''Hiç olmazsa yarısını sat.'' ''Yarısını satmak nasıl olur? Bir gün su alma hakkı sana ait olur, bir gün bana. İşte bu olabilir.'' Ve pazarlık başladı. Netice olarak Hazreti Osman onun avucuna 12 bin dirhemi saydı. Bundan sonra Hz. Osman'a ait olan günlerde kuyunun müşterisi birden artı verdi. Müminler geliyor ve kuyudan iki günlük ihtiyaçlarını alıp gidiyorlar, Yahudinin gününde ise gelmiyorlardı. Yahudi gelirin birdenbire vermesini hayretle karşıladı. Fiyatı düşürmesine gerek yoktu. Çünkü ortağı suyu bedava dağıtıyordu. İlk Müslümanlardan olan Osman bin Mazun öteden beri ibadete düşkün bir insan olarak tanınmıştı. Dünyaya hiç mail yoktu. Tek düşüncesi, bol bol ibadet etmek, ibadete engel olan her şeyi düşünmeden terk etmekti. Evliydi. Ama bu evlilik, sadece sözde kalıyordu. Bir bekar da onun kadar evli sayılırdı. Evlilik hayatının kendisini yoldan koyacağını, ahiret hayatını kaybettireceğini düşünüyor, kendini bu hayata kaptırmamaya özellikle dikkat ediyordu. Bu konuda, o derece ileri gitmişti ki, erkeklik duygusunu kökten alıp götürecek, bir daha kendisine evlilikle ilgili hiçbir şey düşündürmeyecek bir yolu bile denemeye karar vermenin eşiğine gelmişti. Bunu kulluk yolunda atacağı değerli bir adım olarak değerlendiriyordu. Onun bu ikten arzusu zamanla etrafındakilere de tesir etmiş, asabın gençlerinden birkaç kişi de bu yolu tutmayı düşünür olmuşlardı. Nihayet bir gün Osman böyle bir arzu taşıdığını Resulullah Efendimiz'e açtı ve şiddetle reddedildi. Kesin olarak böyle bir teşebbüste bulunmaması istenildi. Onun fikrine katılma hevesinde olan gençler de bu düşüncelerine son verdiler. Ama Osman evinde ibadetine devam etmek üzereydi. Bir gün Resulullah Aleyhisselam onun kaldığı evinin önünden geçerken iki elini kapının iki kenarına dayadı. İçeride namaz kılmakla meşgul bulunan Osman'a. Ey Osman! Allah seni ruhbanlıkla göndermemiştir. Ey Osman! Allah beni ruhbanlık talimi için göndermemiştir. Ey Osman! iyi bilesin ki Allah'ın bana verdiği vazife, ruhbanlığı öğretme vazifesi değildir. Dedikten sonra şunları söyledi. Allah'a göre en hayırlı din, kolaylık emrederek gönderdiği tertemiz İslam dinidir. Müzik Efendimiz ona devam ettirdiğin bu ibadet hayatını doğru bulmuyorum demek istiyorlardı. Ancak Osman çok ibadetten başka şey düşünecek durumda değildi. Allah'ın razı olduğu din hayatını en güzel şekilde öğretecek olan büyük peygamberin yaşadığı şehirdeydi. Ayrıca ona süt kardeşi olma gibi bir özelliği vardı. Namazlarını onun ardında kılıyor, onun tebliğ ettiği dini kabul etmiş bulunuyordu. Bununla beraber diğer arkadaşlarının yaptığı ibadetin kat kat fazlasını yapmak, ahirete yığınla ibadet götürmek düşüncesi onun zihnine bir daha çıkmamak üzere yer etmiş bulunuyordu. Bu sıralardaydı. Osman'ın tesiriyle çok ibadet düşkünü olma gayretine bürünen üç kişi, Nebi Ekrem aleyhisselamın evde olmadığı bir zamanı kolladılar. Geldiler ve hanımlarından Efendimizin evdeki ibadetini sordular. Kendilerine anlatılan ibadetler, onların dudaklarını bükmelerine sebep oldu. Hazımsadılar bu kadar ibadeti. Bu arada hemen mazeret bulundu. O Allah'ın Resulü değil mi? Onun ne gibi günahı olur? Onun dünyası da, ahireti de garanti edilmiş olmayacak da kimin olacak? Allah Teala neden çok ibadet yapmadın diye Peygamberini ateşe atacak değil ya. Ama bizim gibilere bu kadar ibadet eter mi? Bu kadarla biz kendimizi kurtarabilir miyiz? Bu soruya üçü de aynı cevabı verdiler. Hayır dediler. Biri ben geceleri uyumayacağım, ibadet edeceğim dedi. Ben evlenmeyeceğim. ''Ben günlerimi hep oruçlu geçireceğim.'' dedi bir başkası. Bu karar, Peygamber Efendimizin hanımlarının ve kızlarının gözlerinin önünde alındı ve ayrıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman durum ona anlatıldı. Efendimiz bu durumu hoş karşılamadı. Derhal mescide girdi. Orada bulunanlara hadiseyi anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. İyi biliniz ki sizin içinizde Allah'tan en çok korkanınız benim. Bununla beraber ben oruç tutarım. Tutmadığım günler olur. Gece ibadet ederim, yatar uyurum. Hanımlarımla da evlilik hayatım devam eder. Benim yolum ve sünnetim budur. Benim sünnetimden yüz çevirense benden değildir. İbadetin şekli, zamanı, miktarı hep onun gösterdiği ölçüde olmalıydı. Bir başkasının ortaya çıkıp onun gösterdiği şekle, zamana ve miktara karışması, yetersiz bulması lüzumsuz, manasız, hatalı bir davranış olurdu. Allah'ın peygamberi oysa Allah'a ibadet yolunu göstermek de ona ait olmalı değil mi? Mesele böylece halledilmiş oluyordu. Resulullah aleyhisselam evine gelen üç kişiye de geri kalan diğer müminlere de güzel ama çok güzel bir ders vermiş bulunuyordu. Ancak Osman bin Mazun'un bu durumdan haberi yoktu. O evinde ibadetiyle meşguldü. Bir gün Osman'ın hanımı havle, Resulullah Efendimiz'in evine geldi. Perişan bir hali vardı. Sebebini sordular. Havle, Osman'ın tamamen bekar bir insan hayatı yaşadığını, kendisiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Geceleri uzun uzadıya namaz kıldığını, gündüzlerini oruçla geçirdiğini anlattı. Bir zaman sonra eve gelen Resulullah Efendimiz'e durum anlatıldı. Efendimiz Osman'a haber gönderdi ve Osman geldi. Beni emretmişsin ya Resulallah, dedi. Sen benim sünnetimden yüz mü çevirdin ey Osman? Osman bu soru karşısında irkildi. Nasıl olur ey Allah'ın Resulü? Hakikat şu ki ben senin sünnetini takip ediyor. O yolda olma derdiyle yanıp tutuşuyorum. O halde ''Şu gerçeği bilesin ki ey Osman, ben hem uyuyor hem namaz kılıyorum. Hem oruçlu hem oruçsuz günler geçiriyorum. Hanımlarımla da evlilik bağlarımı devam ettiriyorum.'' ''Ey Osman, Allah'tan kork. Unutma ki senin ailenin sende hakkı vardır. Evli olmanın yüklediği vazifeleri yerine getir. Misafirinin sende hakkı vardır. Onlara ikramda bulun. Kendi nefsinin sende hakkı vardır. Vücudunu lüzumu kadar dinlendir.'' Oruç tut. Fakat oruçsuz geçen günlerin olsun. Geceleri de namaz kıl ve uyu. Ona yapılan bu tavsiyelerin ardından, Efendimiz, herkesi ilgilendiren şu mübarek sözleri söyledi. Gücünüzün yettiği amelleri yapmaya bakın. İyi bilin ki, Allah Teala sizin yaptığınızın karşılığını vermekten usanmaz. Ama siz usanırsınız allah Teala'ya amellerin en hoş olanı, az da olsa devamlı olanıdır. Usanç içinde yapılan ibadetin faydası olmayacağı gibi, düzensiz fakat çok ibadetten az da olsa devamlı ve düzenli ibadetin daha hoş olduğu böylece anlaşılmış bulunuyordu. Osman, Resulullah Efendimiz'in tavsiyelerine gücü ettiğince uyuma dileyle oradan ayrıldı. Birkaç gün sonra Osman'ın hanımı havle, güzelce giyinip kuşanmış halde ziyaret etti Resulullah'ın hanımlarını. Osman, artık evliliğin üzerine yüklediği vazifelerle az çok ilgilenir olmuştu. Ara sıra henüz dulu çağına ulaşmış bir Yahudi çocuğu, Mescidi süpürüyor temizliyordu. Birkaç gün görünmeyince Peygamber Efendimiz araştırılmasını istedi. Hasta olduğu haberi geldi. Bunun üzerine Efendimiz yanında birkaç arkadaşıyla çocuğu ziyarete gitti. Geçmiş olsun dedi. Bir miktar sohbetten sonra çocuğa Müslüman olmasını teklif etti. Çocuk bu teklif karşısında babasının gözlerine baktı. Ne yapmamı, ne cevap vermemi tavsiye edersin demek istiyordu. Adam, günden güne mum gibi eriyen oğluna baktı. Dünyada gün görmemişti. Daha çocuk denecek yaşta, dünyaya veda eder durumdaydı. Adım adım ölüme yaklaştığı gözde görülür haldeydi. Dünyadan nasibini almamış bulunan yavrunun, hiç olmazsa ahirette yüzü gülmeliydi. Şefkatin, merhametin süslediği bir sesle, ''Oğlum, bu Kasım'a itaat et.'' dedi. Çocuk itiraz etmedi. Şehadet kelimelerini söyledi ve Müslüman oldu. Ve bir müddet sonra Resulullah Efendimiz oradan ayrıldı. ''Bu yavruyu cehennemden kurtaran Allah'a hamd ederim.'' diyorlardı. Enes bir akşam üzeri eve geç geldi. Ümmü Süleyim ona, ''Nerede kaldın oğlum?'' dedi. ''Peygamber Efendimiz beni bir yere gönderdi.'' ''Kime gönderdi?'' ne dedi. ''Bu bir sırdır anneciğim. Peygamberimize ait bir sır.'' Ümmü Süleyim, oğlunun bu davranışını takdirle karşıladı. ''Kimselere söyleme oğlum. Yine bir sır olarak kalsın.'' dedi. Neydi bu sır? Peygamber efendimizden, enesten ve haberin gönderildiği zattan başka hiç kimse bu sırdan haberdar olmamıştı. Öyle ki, Enes uzun yıllar sonunda ak sakallı bir ihtiyar olarak ölüm döşeğinde yatarken, kendisine samimiyetle hizmet etmiş bulunan Sabit el şöyle demişti. Hala o bir sır olarak kalmıştır ey sabit. Şayet bunu hayatımda bir kişiye söyleyecek olsaydım, o kişi sen olurdun. Ama o, yine bir sır olarak kalacaktır. Medineli Müslümanlardan Sa'd bin Muaz, bir gün umre yapma niyetiyle Mekke'ye hareket etti. Oraya varınca, Öteden beri tanıştığı Ümeyye bin Halef'in evine gitti. Ümeyye Medine'ye gelirse Sa'adın misafir oluyor. Saat Ümeyye'nin yanına iniyordu. Sohbet anında Saat Kabe'yi tavaf etmek istediğini söyledi. Benim için uygun bir zaman kollarsan pek iyi olacak dedi. En uygun zaman öğle sonu herkesin kaylula uykusuna çekildiği saat olmalıydı. Beraberce çıktılar ve Kabe'ye vardılar. Saat tavafa başladı. Fakat o gün gözlerine bir türlü uyku girmeyen Ebu Cehil de oradaydı. Ümeyye'ye, kim bu adam dedi. Yesrib'den saat bin Muaz'dır. Ebu Cehil'in birden tepesi verdi. Saad'ın karşısında durdu. Bana bak dedi. Sen şu anda canının istediği gibi Kabe'yi tavaf ediyorsun. Halbuki siz... Bizim topluluğumuzu dağıtan Muhammed'i ve arkadaşını barındırıyorsunuz. Onlara yardım ediyorsunuz. Yemin ederim ki eğer Ümeyye'nin himayesinde olmayaydın, buradan sağ salim çıkıp gidemezdin. Sah bin Muaz, Ebu Cehil'in bu terbiyesiz davranışı karşısında sinirlendi. Eğer sen benim Kabe'yi tavaf etmeme engel olursan, ben daha ağrıyla sana karşılık veririm. Ne yapabilirsin? Şam ticaret yolunu keserim. Saat bunu söyleyince Ümeyye araya girdi. Ey Saat! Sen bu sözü kime karşı söylediğini biliyor musun? O bu vadi halkının büyüğü ve efendisidir. Olmaz olsun böyle efendi. Yere bassın böyle büyük diye düşündü Saat. Ey Ümeyye! dedi. Şundan hiç şüphe etmeyesin ki onun getirdiği din günden güne büyüyecek. Ufuklara yayılacaktır. Buralarda hep onun tebliğ ettiği dinin hükmü geçerli olacaktır. Kimseler durdurmaya güç yetiremeyecektir o dinin yayılmasını, büyümesini. Ümeyye onun sözlerini kesti. ''Ey Saad, biz sağ oldukça o buralara ayak basamayacaktır. Bunu iyi bilesin.'' ''Sana gelince ey Ümeyye, ben Allah'ın Resulünden işittim. Seni öldüreceğini söylüyordu.'' Ümeyye sarardı. Mekke'de mi öldürecekmiş? Orasını bilmem dedi Sa'at. Ama bu sözü bizzat kendisinden dinlediğime emin olabilirsin. Kendisi mi öldürecekmiş? Onu da bilmiyorum. Artık misafirliğin bundan sonrasının tatlı olacağını ne Sa'at söyleyebilirdi ne de Ümeyye. Bu sebeple hemen orada devesine bindiği gibi "Ver elini Medine" dedi ve gitti. Neler oluyor ey Ümeyye? Birden sarardın soldun. Dinlemedin mi Yesripli'nin sözlerini ey Ebul Hakem? Dinledim ne olacakmış? Beni öldüreceğini söylemiş. <gülüyor> Söylesin dursun. Hemen gelip öldürdü mü? Ama biliyorsun ki Muhammed yalan söylemez. Ebu Cehil sinirlendi. Yalan söylemese git sen de onun dinine gir. Haydi ne duruyorsun? Ümeyye başı eğik Onun dinine girecek olsaydım bunu sana danışmazdım dediği... Ve düşünceli adımlarla evine doğru ilerledi. Gelişin pek hoş değil ey Ümeyye. Düşünceli görüyorum. Ümeyye olanları anlattı. Kadının içinden Muhammed yalan söyleme sözüyle birlikte acı bir sızık gelip geçti. Ümeyye'nin yüzüne artık senin için kurtuluş olacağını tahmin etmiyorum der gibi baktı. Ümeyye onun ne diyeceğini beklemedi. Kararını bildirdi. En iyi çare Mekke'den dışarı çıkmamak. Aydınlığa Doğru programımızın 74. bölümünü dinlediniz.